Evet Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor saat 9.30-9.30-1 dakika geçerken daha önce de sunumunu yapmaya çalıştığımız gibi bir konuğumuz var. Nurhan Yen Türk kendisi İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi. Aynı zamanda aynı üniversitenin sivil toplum çalışmaları merkezi direktörü ve aynı zamanda da kendisi kamu harcamaları izleme platformu sözcülerinden ve çok önemli bir açık kaynak olarak da yayınlanan bir kitabı imzaladı. Biraz da Covid'in verdiği eve kapanma imkanlarından tuhaf bir şekilde yararlanarak kendisinde söylediği gibi ve konun e, kitabın adı İklim Pahası, çevre koruma ve iklim değişikliğiyle mücadelede kamu harcamaları üzerine bir kitap açık kaynak olarak da yayınlandığını bir kez daha söyleyelim. Çok önemli. Ee, e, Nurhan hoş geldin Merhaba, merhaba ee, Merhabalar hoş geldiniz Merhaba Evet seni ağırlamaktan Mutluyuz ve son derece Önemli yani fazla da e, Abartmak istemiyorum ama e, Türkiye'de en önemli Sorunlardan bir tanesini teşkil Ettiğini düşündüğümüz öteden beri Şeffaflık eksikliği konusuna bir yardımcı olacak ve en önemli konuda da iklim değişikliği ve çevre meseleleri gittikçe önemsenen şimdi bu kitabı kapsamını biraz da anlatır mısın özellikle de Paris anlaşmasından sonra iklim değişikliği eylem planıyla başlayan 2012'den itibaren neler olup bitiyor ve nasıl harcamalar yapılıyor ee, teşekkür ederim. fırsat için ee, part anlaşmasını biz biliyorsunuz imzaladık ancak onaylamadık. Dolayısıyla oradaki şeyler e, tahhiütler tamamiyle bağlayıcı değil henüz Türkiye için Keşke olsa, ee, ama bunun sonrasında bir iklim değişikliği, Türkiye iklim Değişikliği Stratejisi, iklim Değişikliği Eylem Planı ve kendi ulusal olarak niyet ettiğimiz, ne şekilde katkıda bulunacağımıza yönelik e, e, emisyon azalmasına katkı belgeleri yayınladık. Ben bu belgelerin kendi içindeki hedefleri eleştirmedim ya da bunları analiz etmedim. Bunları veri alıp acaba biz bu hedeflere ulaşmak için Söylen ve mevzuatta yaptığımız değişiklikleri ne oranda e, bütçelere yansıttık diye baktım. Çünkü işin en somut olanı siz de söylediniz bu konu. Söylem ve mevzuatta yapılan değişikliklerden çok bunları yapabilmek için gerekli bütçeleri ayırmış mıyız? Bu iklim değişikliği eylem planı 2012'de yayınlandı söylediğiniz gibi. Acaba 2012'den sonra bu iklim değişikliği eylem planında... İklim değişikliğiyle mücadele ve çevre koruma için görev verilmiş kurumlar hangileri ve bunların bütçeleri nasıl gelişmiş 2012-2019 arası? Birinci incelemem, ikinci incelemem ise daha sonrası için aynı kurumlar ne tür bütçe planlamışlar 2020-2023 arası? Ee, iki evet, bu pardon sözünü keserek burada şeyi de söyleyeyim ee, yani bu iki bölüm olarak incelenmesi çok önemli çünkü artıyor mu artmıyor mu evet. çevreye ve iklimi korumaya yönelik kurtarmaya diyelim yönelik çabalarda bir gelişme mi var yoksa tersine mi olduğunu evet. görebilmek açısından çok önemsiyoruz bunu yani. evet açıdan önemli. Hem ne kadar gerçekleşmiş yani 2012-2019 yılları arasında gerçekleşmiş verilere ulaşabiliyoruz. Faaliyet raporları evet. üzerinden hem de bundan sonrası için ne planlanıyor? E, hedefleniyor. Bunu, bunlara da performans programları üzerinden erişebiliyoruz. Her ikisine de bakmak mümkün oluyor. E, aslında uluslararası tasdiflerde kamu harcamaları tasdiflerinde bir çevre koruma harcaması tasdifi var. Ee, bu da az değil, kapsamı hiç de fena olmayan bir harcaman. Atıkların toplanması var, kanalizasyon, atmosfer, hava, iklim koruma, toprak koruma, gürültünün azaltılması, radyasyona karşı koruma, doğal ortam ve örtünün korunması gibi faaliyetlerin hepsi aslında bu çevre koruma içinde e, ta, e, tasdif edilebilir harcamaların hepsi bu te, bu bu çevre koruma içinde tasdif edilebilir ama Türkiye'de burada m, çok az bir tasdif yapıyor kurumlar sadece e, daha çok atık yönetimi e, gibi şeyler bunun içerisinde alınıyor örneğin orman yangını e, konunun en önemli bileşenlerinden bir tanesi orman bir sektör olarak değerlendirildiği için bu çevre korumaya değil de ekonomik işlere dahil ediliyor Dolayısıyla var olan bu çevre koruma tanımına çok kolay ulaşabiliyoruz ee, muhasebat genel müdürlüğünün verilerinden fakat yeter. Çünkü kurumlar burada tasnif etmiyorlar, başka alanlara koyuyorlar. Ayrıca tanımın kendisi de artık eskimiş, uluslararası bir tanım olduğu için, çok eski bir tanım olduğu için. Çünkü mesela ye yeşil enerji yok, enerji verimliliği yok, raylı sistem yok bunlar tanımın içerisinde değiller. O nedenle çevre koruma harcamalarına bakmak yeterli olmuyor işin içine dalıp bütün bu kurumların harcamalarını teker teker inceleyip çevre koruma için biz şu harcamayı yaptık demiş olsalar bile daha fazlasını bulup çıkarıp bir harcamalar bütünü oluşturmak gerekiyor. Böyle bir şey yapmaya gayret ettim. Yani kamunun kendisinin ilan ettiği, beyan ettiği harcamaları çok çok ötesine geçmeye gayret ettim. Ki gerçekten yapılmış olan harcamaya ulaşabileyim diye. Ee, faaliyet evet. raporları ve performans programlarında ulaşabildiğimiz en önemli bu konuda göreve sahip olan bakanlıklar Orman Su Bakanlığı. Pardon o değişti şimdi. Tarım Orman Bakanlığı oldu. Tarım Çevre Orman seyircilik. Bakanlığı. Tarım Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü. Bunun dışında enerji tabi kaynaklar, Ulaştırma e, Altyapı Bakanlığı'nın harcamaları var. Onun dışında görev verilmiş Sanayi Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, AFAD bunlar da iklim ile ilgili gerçekleşmiş bir harcama göremiyoruz. E, kitapta sadece merkezi yönetime değil bir de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne baktık. Onun iklim ve çevre harcamalarını ayrıştırmaya çalıştık. Çünkü bu harcamaların önemli bir kısmı da yerelden yapılıyor. Kapsam bu. Yani dörtte biri bile dörtte biri kadarı sadece İstanbul'a ait değil mi bu harcamaların? %25'i İstanbul'a ait ilçeler dahil evet. yerel yönetim harcamalarının İstanbul'a baktığınızda %25'ini çıkarmış oluyorsunuz. Gerçekten de sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ ve iştirakler içerisinde çevre korumayla ilgili olanları bir araya getirdiğinizde e, en büyük harcama yapan, Türkiye'de en büyük harcama yapan kuruma e, ulaşmış oluyorsunuz. İstanbul'un incelenmesi o anlamda önemli. Kitabın bir bölümü, tek bir bölümü buna ait. E, bir diğer bölümü de biraz önce saydığım merkezi yönetim kurumlarının harcamalarına yönelik. E, i̇sterseniz merak ettiğinizi söylediniz, verilere geçebiliriz. Evet tabii yani bence ben izninle şöyle bir şey de sormak istiyorum. Yani bilgi ve verilere dayanarak kamu harcamalarının nasıl yapıldığı konusu başka alanlarda olduğu kadar bu özellikle çevre ve iklim konularında hayati önem harca, harcıyor ve en önemli kitapta da belirtildiği gibi bu konuda çok sayıda da efsane var yani yalan dolanla da ya da uyduruk şeylerle karışık yani kamu harcamalarının esas olarak nereye gittiğini öğrenmek açısından ve bilebilmek ve bunu araştırabilmek açısından son derece önemli bir işlevi olduğunu düşünüyorum kitabın yani. Çok teşekkür ederim. Şimdi buradaki önemli olan bu kamu harcamaları izlemede bir yılın verisine baktığınız zaman ve orada durursanız hiçbir şeye yaramıyor. Veri bir yılda eskiyor. Kitabın bir evet. diğer özelliği, iki, bu sözünü ettiğim dönemler için harcamaları derdi toplarken diğer yandan göstergeler oluşturmak. Bu göstergeleri de Excel tabloları olarak da internete koyduk kamu harcamaları izleme platformu ve 30'a yakın sivil toplum kuruluşuyla bu konuda ıı, buluşmalar ve çalışmalar yaptık bu yazın. Dolayısıyla iklimle ilgili en önemli sivil toplum kuruluşlarının büyük bir kısmı artık İstedikleri alanda, istedikleri dönemde izlemeyi yapmayı sürdürebilecek bir e, birikimi e, de taşıyor <gülüyor> Pardon taşıyor oluyorlar. Bu da bence evet. nitekim e, 1 Ocak'tan itibaren de bir sonraki yılın verilerini hep birlikte e, bu sivil toplum kuruluşlarıyla izleyip internet sitemize, kamu harcamaları izleme platformunun internet sitesine koyacağız. Şimdi 2019 yılı verilerine isterseniz bir miktar ıı, dönelim. Bu sözünü ettiğim çevre koruma harcamaları yani bizim iklim değişikliği ile ilgili diğer bütün alanları katmadan kurumların kendi beyan ettiği çevre koruma harcamalarına baktığımızda korkunç düşük bir rakamla karşılaşıyoruz. Bu 1 milyardan daha düşük, 1 milyar Türk Lirasından daha düşük. Ee, ama yine söyleyeyim e, eksik ve yanlış e, e, tatsiz, e, söz konusu. Biz onun için bu düşüklüğün üzerinden tantana yapmak niyetinde değiliz. Bu çok düşük demek niyetinde değiliz. Doğru bir şey göstermiyor. Dediğim gibi faaliyet raporlarına bakarak e, ilerlediğimizde 2012-2019 yılında bu en büyük 5 temel kuruluş. Şunun harcamaları nasıl gelişti diye baktığımızda toplamda bir... Sabit fiyatla artış olduğunu görmek mümkün değil. Cari fiyatla yerinde sayıyor, sabit fiyatla ise azalıyor. Sabit fiyat ne demek? Yani 2012-2019 yılında enflasyonu çıkararak bakıyorum. Siz eğer 2012 yılında 5 milyar harcadıysanız, 2019 yılında da 5 milyar harcadıysanız... Sabit fiyata döndürdüğünüzde yani o dönem arasındaki enflasyonu çıkarttığınızda işte 2019 yılının sabit fiyatla bu 5 kurumun toplam harcaması iklim ile ilgili 2.5 milyara düşüyor. Dolayısıyla bir artıştan söz etmek sabit fiyatla mümkün değil. Bu çok temel bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Bir de kendi içinde karşılaştırmalar yaptığımızda Çevre korumaya, Şev Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda onun harcayacağına şehirciliğe çok yüksek kaynak. Yeşil enerji yerine diğer enerji ve heftlere çok yüksek kaynak. De Demir yolları yerine karayollarına çok yüksek kaynak ayrıldığını görüyoruz. Bu da en... Yani karay karayollarında mesela karayolları genel müdürlüğüne 35 milyar lira evet, gibi bir kaynaktan Evet, çok önem <gülüyor> az ediyor. Şimdi İnsanın bu da daha uçukluyor. Evetleriyle karşılaştırmak istiyorum. Çünkü orada 8 kutuma çıkabiliyoruz. Yani biraz önce ne ettiğim çevre şehircilik, orman, tarım orman, devlet su işleri, meteoroloji genel müdürlüğü, orman genel müdürlüğü, enerji tabii kaynaklar, ulaştırma, altyapı bakanlığı diğerlerinde yok harcama. Bütün bunların performans hedeflerinde... Iı, yayınlanmış olan 2019 yılına baktığımızda toplam 17,5 milyar. Bakın en önemli 8 evet. kurum. Diğerlerinde yok zaten iklim değişikliğiyle ilgili bir performans hedefli. 17,5 milyar. 17,5 milyar. Öte yandan Karayolları Genel Müdürlüğü 35, 35 milyar. 35 milyar. Bu yani Doğru. Karayolları Genel Müdürlüğü gövdesinde iki tane e, toplam merkezi yönetimin iklim değişikliğiyle ilgili harcamasını ee, bulunduruyor. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim <gülüyor> ee, daha çarpıcı bir şey. Şimdi bu kurumların 2019'da gerçekleşen ve planlanan ve gerçekleşen harcamalarını görebiliyoruz. Bu ne demek? Önce bütçe yapıyorlar diyorlar ki biz şu işe şu kaynağı ayıracağız. Sonra e, sene sonunda ise faaliyet raporlarında şu kadar harcayabildik diye ayırıyorlar. Bu 8 kurumun, sözünü ettiğim 8 kurumun hepsinde, bir tanesi hariç hepsinde 2019 ayrılan bütçeden daha az harcama yapılmış. Az harcama, evet. Daha. Bir tek Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde bütçeden daha yüksek harcama yapılabilmiş. Ben bunu bulunca çok sevindim. Fakat sonra incelemeye başlayınca ortaya çıkıyor ki Meteoroloji Genel Müdürlüğü toplam harcamasının %40'ını yurt dışına... Üyelik aidatı aslında anladığımız kadarıyla tahminleri e, yurt dışından e, e, satın aldığı ya da edindiği kurumlara ödediği bir takım aidatlar var. Ona ödüyor. Dolayısıyla döviz kuru nedeniyle bir... E, evet, dolardaki bir artış günü. yüzünden oluyor yani. Böyle. Evet ondan <gülüyor> olmuş. Diğerli hepsinde 2019 e, bütçelenen gerçekleşen arasında azalma var. Bu neden önemli? İki nedenle. Birincisi bir kere Covid nedeniyle zaten e, önümüzdeki yıllarda da gelirlerde bir azalma olacağını bekliyoruz. Ve bu gerçek bütçelemelerden gerçekleşmelere geçişte daha radikal düşüşler ortaya çıkarabilir bize. Fakat bir şey söylemek istiyorum. Bu Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 35 milyarı gerçekleşmiş harcaması. Ee, halbuki bütçelemesi daha farklı. Yani 2019 başında bütçe rakamı sizce kaçtır? Yüzde... 35 gerçekleşmiş. Kaçtır acaba diye sorsam? %7. <gülüyor> <Yüzde yedi. gülüyor> 14 milyar bütçelenmiş. 18 milyar eklenmiş. Eklenmiş. İnanılamaz bir şey ya. Yani. 18 <gülüyor> 17,5 buçuk milyar sekiz kurumun gerçekleşmesinden söz ettik. Hepsinde azalma var. Karayolları Genel Müdürlüğü'nde sadece 2019 yılında ki artış 18 milyar, 14 milyar bütçelenmiş, 18 milyar eklenmiş. Toplam bu sekiz kurumun performans hedefi 2019'daki gerçekleşmesi kadar bir ekleme yapılmış. Onlarda azalma yapılmışken bu eklemeler nereye harcanmış karayolları genel müdürlüğü ile ilgili yazdığım kitabın bölümlerinde var çok evet. ayrıntıya isterseniz girmeyeyim ama sadece bu karşılaştırma çok çarpıcı Kitapta evet. askeri harcamalarla falan da karşılaştırma yaptım ama önemli olan gerçekten karayolları genel müdürlüğü çünkü e, biliyorsunuz seragazı e, e, talanımına ve ve e, fosil yakıt kullanımına en yatkın harcama <gülüyor> yapan kurum. Bu, bu, bunun altını ne kadar çizsek azdır Nurhan çünkü yani özellikle karayolu deyince mesela yeni yapılan son yıllarda, son aylarda hatta günlerde ortaya çıkan bazı araştırmalar gözümüze çarptı. Özellikle mesela asfalt kullanımının sıcakta. Çok daha büyük bir e, küresel ısıtmaya çok daha önemli bir artırıcı etki de bulunduğu ortaya çıktı yeni. Bir de yani bu karayolları üzerinde giden e, otomobillerin e, işte ister elektrikliğe dönsün ister e, dönmesin. Lastiklerin e, yani, hmm. tekerleklerinden çıkan şeyin mikroplastik e, yayılmasının akıl almaz bir boyutta olduğu evet, bütün okyanusları evet. mikrodasteye boğduğu çıkıyor. Dolayısıyla karayollarında yapılan bu orantısız artış harcamaların her şeyi silecek kadar önemli bir şey olduğunu ortaya koyması bu açıdan da kitapta bu nokta çok önemli bence. Evet. Evet. Çok çarpıcı gerçekten. Benzer bir şey çevre koru şeyde var. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda var. Bunların da 800 Milyonken 2019 başında hedefledikleri 400 milyona düşmüş gerçekleşen harcamaları. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın içerisindeki çevre şehircilikle ilgili kurumlardan söz ediyor. Halbuki ki Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın harcaması iki buçuk milyardan yedi buçuk milyara çıkmış. Ne artmış? Evet. Şehircilik kısmı artmış. Yani bir kaynak var aynı şekilde şehircilik dediğimiz bütün bu işte kentsel dönüşümle ilgili olan harcamalar bir bakanlığın içerisinde çevre korumayla ilgili daire başkanlıklarınınki azalırken diğerlerinkinde devasa bir artış görebiliyoruz. Ee, kurum evet asfalt. As Pardon bir şey daha söyleyebilirsem asfalta yönelik söylediklerimiz burada şey için de çok geçerli olabilir tabi. Beton. Yani beton evet onu söyleyecektim. Evet. Çimento en büyük kirletici yani. Sera gazlarına yol açan e, üretimi açısından en tehlikeli olaylardan bir tanesi. Demek ki hem e, asfalt ve betonla büyük bir e, yıkıma doğru götüren rakamlarla karşı karşıyayız. Yani. Evet bunu telafi edecek bir çevre koruma eklim değişikliği harcımızda da göre zaten telafi değil bunda azaltım söz konusu olmalı. Yani telafi edilmesi mümkün olan e, şey şeyler değil. değil bunlar gördüğüm kadarıyla. Ben bir de şeyden bahsetmek, sormak istiyordum. HES denilen hidroelektrik santrallerinin evet. rolü üzerinde de çok önemli bazı tespitler var. Enerji Bakanlığı'nın, evet. jeotermal rüzgar ve güneşe oranla evet. yaptığı harcamalar açısından. O, o konudan da birazcık bahsediyor evet. musun? Yani HES'ler göz bebeği, hali. Devlet su işlerinde de önemli bir HES harcaması var. Şimdi devlet su işlerinin harcaması da mesela 2019, 2018, 2019'da um, bütçelenen gerçekleşen azalırken, hepler bundan etkilenmiyor, o tutuluyor. Diğer devlet su işlerinin harcaması azalıyor, yani bir korunan bir bir um, sektör diyeyim. Bir de enerji tabii kaynaklar bakanlığına baktık. Burada yenilenebilir enerji kaynaklarının um, ne şekilde 2020 performans programında ne şekilde kaynak ayrıldığına incelemeye çalıştık burada Megawatt üretim açısından vermiş testlerin toplam heslerin geleceği megavat üretim planlanan megavat üretim miktarı Rüzgar jeotermal ve güneş enerjisinin çok üstünde enerji Tabii kaynak bakan, kaynaklar bakkanrlığı da yenilenebilir enerjiye kaynak ayırıyor ama bunun içerisinde hesler. Ee, en yüksek olan olarak karşımıza çıkıyor. Ee, devlet su işleri de HES'lere hiçbir zaman kaynak kısıtlaması yapmadan e, ilerlemiş bir e, kurum. Peki bir de Bu, e, geleceği, geleceği bir enerji yönelik. enerji sayılması uluslararası kaynaklarda da var. O nedenle ben gerek devlet su işlerini, gerek Enerji tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yenilenebilir enerji harcamalarını Estaşı diye ayırmaya gayret ettim ki Esler'le ilgili sorunlar çok yansımış durumda. Avrupa ilerleme Raporu'na da, Avrupa Birliği ilerleme Raporu'na da yansımış durumda. Bir sürü akademik literatüre de yansımış durumda, hukuka yansımış durumda. isteyen sivil toplum kuruluşları kuruluşlarıyla ilgilenen kişiler bunları ayrı görebiliyorlar kitapta. Evet. E, peki bir de e, yani süremizde biraz e, artık azalmaya yüz tuttu ama en son birkaç dakika içinde sormak istediğim bir de geleceğe yönelik şimdi 2020 ve 2021, 23'e kadar giden bir harcamalar e, şeyinde e, planında e, azalma mı, be, artma mı, bekleniyor mu performans hedefleri e, nasıl olacak, harcamalar artacak mı mesela gibi bir. Evet. Şimdi konu da bu, var kitapta. Bu, bu ı, ileriye yönelik yani 2020 yılının, 2020-21-22 yılının performans hedefleri, performans hedefleri 2020 performans programında yer almış durumda. Bu da geçen senenin başında yayınlandı. Dolayısıyla Covid öncesi. Bütün varsayımlar hala belirli miktarda vergi toplanacağına ilişkin. Tabii ki esas şeyi Covid'in etkisini bu Ocak ayında 2021 performans programı yapıldığında görüyoruz. Göreceğiz. Fakat var olana baktığımızda, yani bir Covid etkisi daralma etkisi olmadan dahi baktığımızda, çok dehşetli bir artışların planlanmadığını görüyoruz. Mesela en önemli harcama yapan ulaştırma alt yapı bakanlığında devlet demir yollarına yönelik, yani çevre, bizim iklim değişikliği ile ilgili önemsediğimiz bölüm hesaba kattığımız evet. bölüm, bunda düşme planlanıyor. Raile sistemler mi? Ee, en temel artış devlet su işlerinde. Devlet su işleri 2020-2021-2022 yılları için çok önemli bir e, artış e, hedeflemiş. Bunu da açıklıyor performans programında esas olarak e, tarım tüm tarımsal alan tarıma açılması mümkün tüm alanların sulanması için bir e, proje geliştirilmiş, bir, bir program oluşturulmuş ve bütün alanları 3 yıl içerisinde devlet su işleri e, sulamaya açmayı hedefliyor. Bu devlet su işleri biliyorsunuz çok önemli bir kurum. 1953'ten beri e, yapmış olduğu sulamanın e, yarısı kadar bir sulamayı son yılda yapmayı e, hedefliyor buna göre. Onun için çok şaşırtıcı bir şey. Fakat tarım açısından sulama çok önemli kuraklık açısından Hayati. düşündüğümüzde çok önemli bir hedef. Ee, bu dikkat çekiyor ama bunu incelediğinizde ilginç bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Devlet su işleri kadar önemli bir kurum. 1953'ten beri çok sayıda sulama ve baraj inşa etmiş, sulama altyapısı ve baraj inşa etmiş bir kurum. Bu 2020 yılından sonraki e, sulama hedeflerinin tüm ihaleleri TOKİ tarafından yapılacak. Devlet su işleri yapmıyor. Bir aralarında sözleşme yapılmış, protokol yapılmış. Devlet su işleri e, sulama ihalesini TOKİ'ye e, ihale etmiş. Bunun nedenini ben bulamadım herhangi bir yerde. Toky tabii daha biliyorsunuz kentsel dönüşüm bilgisi yüksek olan bir kurum böyle bir evet. en heyecanlandıran artışın da içinde böyle bir soru işaretini kafamızda bulundurmamız gerekiyor. Evet, İhaneler topu ile ortak yapıyor. Ha, bir, bir soru sorabilirim. Kitabınızda belediyeler bölümü de var. Evet, Özellikle var. İstanbul Hem Büyükşehir Belediyesi. İstanbul var. Özellikle İBB'ye değineyim. Şimdi İBB'nin biraz önce sözünü ettiğim gibi kendi harcamaları, İSKİ'nin harcamaları ve iştirakların... Çevre koruma iklim değişikliği ile ilgili harcamalarının toplamı 12,5 milyar. Bu hepsinin üzerinde. Yani Devlet Su İşleri, Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'nın hepsinin üzerinde. Dolayısıyla belediyelerde yapılacak bir bütçe artışının... Çevre korumaya oran olarak da yüksek Çevre korumaya e, Geçmesi çok daha uygun Çok daha kolay ama yine de çok çok heyecanlanmayız <gülüyor> Bu harcamanın Bir bölümü önemli bir bölümü Atık yönetimiyle ilgili yani belediyeler Bu yine e, a, a, Avrupa Birliği ilerleme raporuna da girmiş Çevre koruma dediklerinde işte Atık yönetimi kanalizasyon e, Katı atık buna çok önemli Kaynak ayırıyorlar Evet Dolayısıyla İBB dediğim gibi hem diğerlerine örnek olmak açısından önemli hem de diğer merkezi kurumların üzerinde bir harcama yapıyor olmasından önemli. Burada birkaç nokta çok ön plana çıkıyor. Diğer belediyeler açısından da örnek olması gereken şeyler. Şunu incelememiz ve izlememiz gerekiyor. Belediyelerin önemli bir kısmı... Su fiyatını yüksek tutup buradan elde ettikleri geliri e, belediyelerin bütçesine gelir olarak alabiliyor, alabiliyorlar. Evet. Kaynak olarak kullanıyorlar. Kaynak olarak ne diyor? O tabii ki artık başka bir şeye harcanıyor. Kaynak evet. olarak e, kullanıyorlar. Bu uzun yıllar İstanbul Büyükşehir Belediyesi de yapılmış. Ee, bunu daha önce biz belediye harcamalarını izlediğimizde de not etmiştik. Su hakkı gibi bir e, başka bir platform da çok gündeme getirmişti. Gerçekten. Evet, ben de o kampanyada çalışıyordum. <gülüyor> evet, evet. Iklim değişikliği ile ilgili, su çok önemli bir sorun. Suyla ilgili bir kaynağın e, herhangi bir başka alanda, oradan elde edilen bir kaynağın herhangi bir başka alanda kullanılması. Ee, kullanılmıyor olmasın dikkatle izlenmesi gereken bir şey. Eğer hani fiyatı yüksek tutmaya karar verdiyse belediye meclis vesaire bunun en azından e, yine suya yatırım olarak dönüşmesi çok çok önemli. E, 2020 Hedef, performans programından sonra İBB böyle bir kaynak ayırmayacağını görüyoruz performans programında. E, bunun önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Diğer yandan e, yine 2020 yılında e, İBB e, e, yeşil enerjiyi, ...performans programına katmış, enerji verimliliği ve temiz enerjiyi katmış. Daha önce 2018 faaliyet raporunda yokken, 2019 faaliyet raporunda temiz enerji ve enerji verimliliği yer almış. 2018 faaliyet raporunda hava kalitesinin arttırılması için doğal gaz kullanımının yaygınlaştırılması hedefi var. Ee, söylem analizine baktığımızda faaliyet raporlarında bu fark ortaya çıkıyor. Bütçeye döndüğümüzde bunun içinde bütçeye bir kaynak koymuş ama çok düşük bir kaynak. Örneğin bütün yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğine yönelik İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2020 Performans Programı'nda bakın 175 milyon Türk Lirası ayırmış. Abi, git, biz toplam çevre koruma harcaması 12,5 milyar dedik hatırlayacaksanız. Evet. Tabi bunun yine gündeme gelmiş olması, faaliyet raporuna hedef olarak girmiş olması, performans programına girmiş olması çok önemli. Önü açılır umarım ama İGDAŞ 2017 karı 700 milyon. Arkadaşlar niçin biz eskiden bu kadar kaynak aktardık da İGDAŞ'tan aktarmıyoruz? 700 milyon karı var neden? Hadi aktarılamıyor teknik problemler vesaire. Şimdi yönetim sorunları da oluyor anladığım kadarıyla şirketlerle belediyenin ilişkisi açısından. İgdaş'ın karının bir bölümünün yeşil enerjiye yönelik yapılması, sosyal sorumluluk olarak yapılması yine beklenebilir, izlenebilir bir şey olmalı. Bu İgdaş karıyla yenilenebilir enerjiye ayrılan kar arasındaki farkın da izlenebilmesi önemli. Eee Süreyi de bitiriyoruz. Ee, Nuran Yentik, çok teşekkür ederim. Bir tek e, konunun altını çizerek e, bitirmek istiyorum. Bu İklim Pahası kitabı, açık kaynak olarak da yayınlanan. Aslında bir de e, bu şeffaflık ve demokratik denetim açısından da büyük bir imkan sağlıyor. Özellikle kamu harcamaları, izleme platformu çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak, çeşitli toplantılar yaparak bu bütçelerin hem geçmişini hem de geleceğe yönelik de harcama planlarını denetleyerek önemli bir demokratik fonksiyon da görecektir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. İyi günler için. dilerim. İyi günler. Iyi Görüşmek, üzere. Görüşmek üzere. İyi günler. Sağ olun.